Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Radyo Havan'da Paslaşmalar programındasınız Evet Süper Lig devre arasında Şöyle bir Geriye dönüp Ligi değerlendirebiliriz Hızlı geçen zamanlarda üzerine çok fazla düşünemeyiz olayların. Son okuduğum kitaptan bir iki anekdot aktarırsam sizlere Milan Kundera'nın Yavaşlık isimli kitabında eğer bir şeyleri unutmak istiyorsanız hızlanırsınız. Yok eğer bazı şeyleri hatırlamak ...hatırlamak ve konuşmak ve düşünmek istiyorsanız... ...yavaşlarsınız... ...eğer e, Süper Lig'de, futbol dünyamızda... ...bazı şeyleri hiç hatırlamak ve unutmak istemiyorsanız... ...hiç e, duraksamadan yürüyün... ...önümüzdeki haftalara, önümüzdeki maçlara doğru yol alın... ...yok eğer güzel şeyler varsa da durup biraz üzerine düşünebilirsiniz... Geçen hafta Süperlik tatildeydi ama ben hızlanmak istiyorum. Çünkü geçen hafta memleketimizde yaşanan e, olaylar üzerine düşünmek istemiyorum. Unutmak istiyorum adeta. Çünkü e, üzerinde hatırlanması şeyler değildi. Galatasaray'da Fenerbahçe 17 yaş altı futbol takımları maç yaptı. Florya'da, Metin Oktay tesislerinde maç yaptı ve bu maç yarım kaldı. Neden? Çünkü tribünlerde tribün de değil aslında. Sahanın kenarında çünkü oralarda öyle aman aman tribünler yoktur. Küçük bir grup gelir, antrenmanı izler ya da işte aileler gelir küçük çocukların maçlarını izler. Öyle bir ortamda bir grup Galatasaraylı Fenerbahçeli Fenerbahçeli futbolcuları saldırdı. Tekme tokat girişti. Bazıları yaralandı. Gitti hastaneden rapor aldı. Bu tekme sağlayan arkadaşlardan biri üzerinde Metin Oktay'ın numarasını olan formayı taşıyordu. Metin Oktay'ın 10 numaralı parçalı, sarı-kırmızılı formasını taşıyordu. Yani ben Metin Oktay'ım demek isteyen bir arkadaşımız 17 yaşında, 16 yaşında çocuklara uçan tekme atıyor. Sonradan bu arkadaşımızın öyle tırnak içinde cahil biri olmadığını da öğrendik. Siyasetten içeride Zaman geçirdiğini de öğrendik. Yani düşünebiliyor musunuz? Ee, hani az buçuk mürekkep yalamış bir insan gidiyor, çocukların futbol maçında sahaya giriyor, rakip takımın oyuncularına saldırıyor. Bu nasıl açıklanabilir? Neyle açıklanabilir? İşte insan bunları unutmak istiyor bazen. Bunları hiç hatırlamak istemiyor. Ama hızımızı düşürüp hatırlamak zorundayız. Üzerine konuşmak zorundayız. Hani büyüklerin maçında olmaması gerekiyor. Hadi, hadi. O kadar da naif olmayalım bu ülke. Çünkü o kadar ince, o kadar naif olmamıza izin vermiyor maalesef. Hep sert rüzgarlarının estiği bir ülke çünkü. O yüzden diyoruz ki tamam Süper Lig'de büyük takımlar arasındaki mücadelelerde kavga, dövüş bir nebze anlıyoruz. da Çünkü biz okulda çocukken ilkokullarda dayak yerek terbiye edilmiş bir nesiliz. Aslında şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir futbol özelinde e, şiddeti önleme yasa tasarısı görüşülüyor, konuşuluyor. İşte cezalar keselim. Olaylara karışanları hapse atalım. Büyük para cezaları keselim. Neden? Şiddeti önleyeceğiz. Şiddeti üst yapıda yapacağınız değişikliklerle önleyemezsiniz. Hep İngiltere örneği veriliyor. Neymiş efendim? Bu olaylar İngiltere'de de yaşanıyordu. Onlar bir kanun çıkarttılar ve Bıçak gibi kesildi. İngiltere yeryüzünde en ileri kapitalist sisteme sahip ülke. Yani belli aşamalardan geçmiş. Zengin bir toplum. Oradaki problemler eğitim düzeyin düşüklüğünden alınmış eğitimin kalitesizliğinden, toplumsal sıkıntılardan değildi. Orada bir refah seviyesine ulaşmış bir kesimin bir kriz döneminde o refahlarını kaybetme tehlikesi sonrasına çıkmıştı. Yani işçi İngiliz orta sınıfına mensup ailelerin çocukları Margaret Thatcher'ın neoliberal ekonomi politikaları uygulamaya girince işlerini, güçlerini kaybetmeye başladılar. E, refahlarını yitirme tehlikesi yaşadılar. Ve onların çocukları işte böyle statlarda, futbolda bu tepkilerini ortaya koymaya başladılar. Yoksa bizim gibi değil. Biz dediğim gibi şimdi bilmiyorum şu anda okullarda herhalde nispeten azalmıştır ya da belki tamamen ortadan kalkmıştır ama ben kendi çocukluğumda yani bugün işte statlarda kavga çıkaranların çoğu benim yaşıtlarım bizler okulda dayak yedik üstelik e, ödüllendirmede bireysel cezada toplumsal bir yöntemle yani bir öğrenci çok başarılı bir iş yaptığı zaman tek başına 10 puan alırken bir öğrenci gürültü çıkarttığı zaman biz hep beraber dayak yiyorduk. Böyle bir sistemden geliyoruz. Cezada komünist, ödülde kapitalist. Daya şiddeti Anlayarak büyüdük. Onu sıradanlaştırarak büyüdük. Şaşırmadık yani biz şiddet karşısında. Bir arkadaşımız dayak yerken ona güldüğümüz zaman o da dönüp bize ne var ki sen de üç gün önce dayak yedin ya da sen de yiyeceksin yarın öbür gün der. Ve biz şiddeti yatsıyarak büyüdük. Dolayısıyla Altyapıda bir değişim yapmadan üst yapıda ne önlem alırsanız alın nihai çözüme ulaşamazsınız. Evet, e, dilerseniz bir ara verelim. Daha sonra devam edelim. Dağlı Aman efendim, ayrılık ölümden beter canım, canım efendim. Yeter bu hasretik yeter, aman efendim, bana bir merhaba günleri canım, canım efendim. Canım efendim Yeter bu hasretlik yeter Aman efendim Bana bir merhaba Gönder canım, canım, efendim, canım efendim Canım efendim Radyo Havandasınız. Paslaşmalar devam ediyor. Ben Kenan Başaran. Evet. Konuyu biraz dağıttık gibi gözükse de Aslında değil. Laf lafa açıyor neticede. Dediğimiz gibi Floremetin Oktay Tesislerinde Türk futbolunun efsane isminin adını taşıyan bir sahada onun formasını sırtına geçirmiş bir taraftarın da başrolde oynadığı futbol şiddetine tanıklık ettik. Bunun dışında kadınlar arasındaki bir handball mücadelesinde bile kadınlar saç saça baş başa girdiler. Daha önceki haftalarda bir handball maçı Yarıda kaldı. Bursa Spor Beşiktaş maçında Beşiktaş Bursa Spor maçında yaşananlar ortada. Ve e, Önümüzdeki günlerde Beşiktaş'la oyak e, Renault maçı var Bursa'da. Bursalılar intikam yeminleri ediyorlar internet üzerinden. Daha da önemlisi bu akşam Abdi İpekçi spor salonda Galatasaray erkek basketbol takımıyla Senerbahçe'ye erkek basketbol takımları karşı karşıya geliyor. Ve herkes diken üstünde bir olay olmasın temennisinde. Umarız olmaz. Ama olmasa da e, sorunları çözmüş olmayacağız. O yüzden her şeyi kanun hükmünde kararnameyle ya da yasalarla çözmeye çalışmak yerine e, spor kültürünü Ondan önce hayatta da centilmen olmayı, fair play davranışlarını sergilemeyi öğretecek bir eğitim sistemine ihtiyacımız var. Çünkü futbol maçına giden insanla bir siyasi partinin mitingine giden arasında fark yok. Ya da yılbaşı kutlamasına giden arasında fark yok. Sadece insanlar bazı yani aslında sistem insanlara çıkarcı davrandığı için insanlar da sisteme karşı çıkarcı davranıyor. Onlar da yeri geldiği zaman en ufak boşlukları değerlendirip kendi içlerinde biriken öfkeyi, şiddeti işte bu şekilde ortaya koyuyorlar. Evet, bu konuyu böyle kapatalım. Dileriz sadece sporu konuşacağımız, güzelliklerini konuşacağımız bir yeni yılda buluşuruz. Geçtiğimiz, geçmekte olduğumuz daha doğrusu 2010 yılında ülkemizde sportif olaylarda neler yaşandı? Biz 2010 Dünya Kupası'nı maalesef evimizden izledik. Oraya gidecek, Güney Afrika'ya gidecek kapasitemiz ve kalitemiz olmasına rağmen ee, yanlış stratejiler, sabırsızlıklar, politikasızlıklar, planlaması, planlamadan kaynaklanan hatalar, yine sporun önüne başka e, duyguları çıkartıp onlarla başa gitme tercihleri, hani amansız olmak gibi yanlış yöntemlerden dolayı 2010 Dünya Futbol Şampiyonasını evimizde izledik. Futbolun dışında bir takım branşlarda Uluslararası alanda önemli başarılar yakaladık. Nevin Yanıt mesela 100, met, 100 metre engelli de 110'da olabilir. Çok özür diliyorum şu anda hatırlamıyorum ama 110 metre engelli koşuda Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğu getirdi ki yani benim hani birçok branşta beklerim ama bu branşta asla beklemezdim. Nevinyan çok büyük bir başarı imza attı. Tabi bunun bir tesadüf olmadığını göstermesi lazım. Böyle benzeri bir iki derecede alması gerekiyor ki bir aşama kaydettimizi düşünelim. Basketbolda dünya ikincisi olduk. 2001'de de Avrupa ikincisi olmuştuk. Tabi burada dikkat edilmesi gereken bu başarıları evimizde oynadığımız turnuvalarda elde ettik. Bu da bizim bir coşku takımı olduğumuzu gösteriyor. Seyirciyle, atmosferle e, bazı eksikliklerimizi kapatıyoruz. E, çünkü dışarıda düzenlenen bir turnuvada aynı dereceleri yakalayamıyoruz, yaklaşamıyoruz. Bunun da üzerine durmak lazım. E, bunun dışında futbol kulüplerimizin kulüp düzeyinde Avrupa'da kötü bir sezon geçirdiler. Beşiktaş hariç İyi bir yıl geçirmedik. İşte Şampiyonlar Ligi'ne ilk defa katılan Bursa Spor ne yaptı? Şampiyonlar Ligi'nde sadece 1 puan ve 2 gol ile tamamladı. Galatasaray, Fenerbahçe bunlar zaten birinci turlarda ikinci turlarda elenip gitti Trabzonspor Spor. Kulüplerin Avrupa karnesi kırıklarla dolu. Beşiktaş Büyük önemli yıldız transferler yaptı. Koyerezma, Guti gibi ve yakında Simao, Almeyda gibi önemli oyuncuları alarak basketbolda Allen Iverson gibi bir NBA yıldızını getirerek kendi tarihiyle çok ters bir istikamette değişik bir çizgide yol aldı Beşiktaş bu sene. Böyle bir şey söylenebiliyor kulüpler için. Bunun dışında tabii ki Süper Lig'de 2010 yılında biz bir yeni şampiyona tanıklık ettik. Bursaspor Türkiye'de 5. şampiyon olarak tarihe geçti. Evet, bir ara daha verelim. Bu son olsun. dönüşte finali yapıyoruz. Nasıl alışır bilmem Biliyorum senin de Aklın hep bende Nasıl versin gelmem Kırıldın mı çok Yoruldun mu yoksa Nedir esaslığı neden Yarım kalamaz inan Bu aşk böyle yakalar kalbinden Emin misin bu kadar ne zaman çıktın aşkın emrinden gurur mu onur mu Söyle bizi vurur mu biz böyle severken düştüse kalkarız daha ölmedi ki ya bütün Zaman çıktın aşkın emrinden, gurur mu onur mu? Söyle bizi vurur mu? Biz böyle severken düştüyse kalkarız daha ölmedik ya. Bütün Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalar'ın son bölümündeyiz. Radyo Havan'dasınız. Evet, dünya çapında baktığımız zaman da e, İspanya Dünya Kupası'nı ilk kez kazandı bu sene. Güney Afrika'da İspanya şampiyon oldu. Güney Afrika'da bizim için futbol severler için bir başka özellikle Maradona'nın Arjantin'in başında orada boy göstermiş olmasıydı. E, onunla geçirilen her Futbol dakikası çok kıymetlidir. Anılarda çok önemli bir yere sahip olur. Bunun dışında tabi Mesut Özil'in Mesut Özil'in Real Madrid'e transfer olması da Türkiye'de çok konuşuldu. Her ne kadar Türkiye milli takımını seçmiş olmasa da hani söz konusu olan milli takımlar olunca Mesut kaka oluyor ama milli maçlar Bitip tip kulüp düzenine geçince Mesut hemen bizim Mesut oluyor. Real Madrid'de oynuyor olması bizim için gurur vesilesi oluyor. Diğer yandan da dediğimiz gibi Türkiye milli takımını seçmemiş olmasına da hayıflanıyoruz alttan alta. Tabi bu benim şahsi hayıflanmam değil. Ben şahsen tercihlerine son derece saygı duyuyorum. Kendisi doğru olanı yapmıştır. Voleybola bakarsak Fenerbahçe Acıbadem'in e, Avrupa ikinciliği vardı ve yakın zamanda da e, Dünya Kuluklar Şampiyonu oldu Fenerbahçe. Basketbolda sen ve Fenerbahçe bizi Avrupa Ligi'nde temsil ediyorlar ama istenilen başarılara bu sene de ulaşamadılar. Bakalım bu yılın e, sonbaharına başlayıp önümüzdeki yılın ilkbaharına kadar sürecek periyotta yeni sezon Avrupa'da yeni sezonda Özellikle Fenerbahçe'den beklentimiz yüksek. Aynı şekilde voleybolda Acıbadem kadın takımının, Fenerbahçe Acıbadem kadın voleybol takımında bu sene bir Avrupa şampiyonluğunu daha doğrusu 2011'de bekliyoruz. Böyle bir beklenti var. Onu da belirtelim. 2011'in Ocak ayında Erzurum önemli bir olimpiyata Üniversiyat oyunlarına daha doğrusu ev sahipliği yapacak. Şimdi e, ben Erzurumluyum. E, Erzurum hani memleketin bir zamanlar doğunun Paris olarak lanse edilen bir şehriydi. Bakmayın hani Paris dediğinizde yani yanınızdaki yörenizdeki şehirler o kadar geriydi ki geri olursa sizde de acıcık bir e, ışıltı olursa siz oradan yanına hakikaten Paris gibi durursunuz. Ama e, bu koca bir yanılsamaydı. Erzurum e, bahtsız bir şehir benim gözümde. Yani atsan atılmaz, satsan satılmaz e, bir türlü e, sınıf atlayamayan bir şehir. Yani ondan çok geri olan birçok şehir gelip geçti. Ancak Erzurum hala yerini sayıyor. E, neyse ki bu yıllardır tarihi boyunca ona engel olan gelişiminin en büyük handikapı olan kar, bu sefer Erzurum'un e, parlak geleceğinin içinde, e, umudu oldu. Yani kar Erzurum'un makus talim değiştiren unsur olacaktı. E, çünkü... Kış olimpiyatlarına el sahipliği yapacak. İşte turizm gelişecek. Dünyayla entegre olacak. Ve o şehir beyaz altın olacaktı karıyla. Fakat gelin görün ki şu gün itibariyle hala Erzurum'a kar yağmış değil. Yani e, kış olimpiyatlarına, kış oyunlarına el sahipliği yapacak Erzurum her sene kar borandan geçilmezken oyunları el sahipliği yapacağı dönemde karsız kaldı. Tabii suni karla falan o yarış alanları dolduracak falan filan ama yani gönül istiyor ki o Palandöke'nin dört bir yanın kar olsun. O güzel pisti tamamen doğal kar olsun ve hakikaten dört dörtlük bir oyunlar serisi gerçekleştirilsin ve o şehre olan ilgi alaka artsın. Turizm gelişsin ve şehir Önce Türkiye sonra dünyaya açılsın. Çünkü Erzurum üniversitesiyle, hava alanıyla çok eskiden beri hani güya, fiziki olarak açık gibi gözükse de bir türlü zihniyetiyle açılmış bir şehir değildir benim için hala. Hala zihinsel olarak bütün kanalları tıkalıdır, kapalıdır, içe kapalık bir şehirdir. Diliyorum, önce kar yağar, Erzurum'un köylerinin yollarını kapatsa da, Erzurum'un zihinsel yollarını açacak bir kar olacaktır bu. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Meteoroloji yılbaşından sonra oralara kar yağacağını söylüyor. Dileriz bu tahmin tutar. Evet, paslaşmalarda bu haftada sizlerle birlikte olduk haftaya tekrar radyo havanda aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere diyorum. Ben Kenan Başaran. Hoşça kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.